Şimdi bize sorulsa İslam dini, ne dini diye çok değişik cevaplar almamız mümkün bu toplumda. İşte İslam barış dini, İslam sevgi dini, İslam yetimin başlığının okşamasının dini. Bunlar hepsi yanlış cevap. tamam Şöyle, İslam'ın içinde yetimin başını okşamak vardır. İslam'ın içinde sevgi vardır, İslam'ın içinde rahmet vardır, İslam'ın içinde arkadaşlık vardır. Ama asıl itibariyle İslam tevhid dinidir. Ama Allah Azze ve Celle'yi birlemek üzere kurulmuştur ve bu neyle olur? Teslimiyetle olur. Yani kısacası İslam ne dini diye sorulursa bundan sonraki doğru cevap şu olması lazım. İslam tevhid dini, İslam teslimiyet dini. Çünkü sen sadece zaten Allah'ın istediği gibi Allah'a teslim olursan onu zaten tevhid etmen gerekir ki bunu Allah Azze ve Celle senden istiyor. Tamam. Bak. Bir ayet okuyalım inşallah. Estaizu billah. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ Rabbi ona teslim ol dediğinde oradaki zamir İbrahim Aleyhisselam'a gidiyor. قَالَ dedi ki li Rabbil الْعَالَمِينَ Ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Bak, herhangi bir soru işareti var mı? Herhangi bir bekleme var mı? Herhangi bir düşünme var mı? Hayır. Peygamber İbrahim Aleyhisselam direkt teslim oluyor. Bak ondan hemen sonraki ayet Subhanallah. Wa wasa biha Ibrahimu banih ve Yaqub. Aynu onla yani onu neyi? İslam'ı, tevhid'i, imanını İbrahim oğullarına ve Yakup da oğullarına vasiyet etti. Tam bak diyorlar ki ya baniyye. Ey çocuklarım, ey evlatlarım, ey oğullarım. İnna Allah hasafa lakumud din. Allah size dini seçti. Sizin için dini seçti. فَلَا illa اِلَّا وَاَنْتُوا muslimun. Sadece ve sadece Müslümanlar olarak can verin. Bak şimdi bu ayeti iyi tefekkür etmek lazım. Bu ayet bir peygamberin ölüm döşeğinde söylediği son şey. Bak Allah Azze ve Celle tarafından yedi kat semadan melekler vasıtasıyla vahiy kendi kalbine gelmiş insanların söylemiş olduğu son şey bu. Tevhid üzere öl. Yani bundan daha önemli bir şey olamaz Subhanallah. Tamam? Biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle katında tek din İslam. اِنَّ الْدِينَ عِنَّ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ Yani ahirette Allah Azze ve Celle tarafından tek kabul görünecek din İslam. وَمَا يَبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامَ دِينًا فَلَيُقْبَلَ minhu. Kim İslam'dan başka bir din seçerse bu ondan asla kabul edilmeyecek. Ve o ayetin devamında diyor ki ve o ahirette kaybedenlerden, hüsrana uğrayanlardan olacak Subhanallah. Bak İslam ile teslimiyet aynı yerden, aynı kelimeden türemiş, tamam mı? Şimdi teslimiyete ben kitaplardan değil de bizim anlayacağımız bir örnek üzerinden söyleyeyim. Mesela buraya girdiler. Tamam mı? Silahlarla bizim üzerimize doğrulttular. Teslim olun. Sen ne yapıyorsun? Elini kaldırıyorsun. Tam teslim oldum. Ne demek bu? Aslında bu şunu ifade ediyor. Ben artık karşı gelmiyorum. İslam'daki teslimiyet de bundan daha fazlasıdır. Bak O adamlara karşı belki zahiren teslim olduğunu gösteriyorsun ama batinen yani içinde belki istemiyorsun. İslam bunu kabul etmiyor. İslam sadece zahiren olan teslimiyete İslam demiyor. Batini bir teslim olacak. Yani sen önce içinden teslim olacaksın zaten. Biz de kapitalist bir çağda yaşadığımız için burada büyük bir sıkıntı var. Şöyle, İslam kalpten dışarı doğru büyümesi lazım. Yani kalbine iman tohumunu ekeceksin o yavaş yavaş seni değiştirecek. Tamam. Bizde genelde değişik ne? Çarşafı giy, işte efendim şalvarı giy, sahalı bırak. iş bitti, öyle değil. İslam içten dışarı doğru büyümesi lazım, subhanallah. Teslimiyet peki aslında ne demek? Soruşturmadan tabi olmaktır. Semi'ana ve ata'ana demektir. Duyduk ve itaat ettik. Tamam? Evet. Bakın, peki şimdi Bizim üzerimizde ben şöyle bir örnek vermekten Allah'a sığınırım. İşte bizim teslimiyet örneklerimiz. Ben böyle bir şeyden Allah'a sığınırım. Ben bizim üzerimizde nasıl teslimiyet olur diye bir şey söylemem. Ama bizim üzerimizden önce şunu söyleyebilirim. Bizde teslimiyetin olmadığını nasıl anlarız? Tamam bak bizde teslimiyetin olmadığını nasıl anlarız? Şöyle, sen Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde teslim olmadıysan Gidip tağutların binalarının önüne dersin ki biz adalet istiyoruz. Sen adaleti kimden istiyorsun? Sen Allah Azze ve Celle'nin istediği şekilde teslim olmadıysan, teslimiyet senin kalbine tam girmediyse değişik yerlerde değişik fetvalar verirsin. Nabza göre şerbet verirsin. Ve insanların istediği şeyleri, duymak istediği şeyleri onlara anlatırsın. Bu teslimiyetin olmadığını gösterir. Nauzu billah. O zaman şu da konuşulur. Ya işte... E Ikbari küfür var, inşa'i küfür var. İşte sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'la alay edersen ama bu sadece ikbari ise bunun üzerine hüküm ne olmaz? Küfür hükmü uygulanmaz. Allahu Ekber, Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'in sünnetiyle alay etmek ikbari oldu diye böyle şeylere mi biz tevessül edeceğiz? Bu niye oluyor? Teslimiyet olmadığından dolayı. Nauzu billah. İşte teslimiyet olmadığından dolayı milyonların önünde kendi kadınlarını konuşturuyorlar. Niye teslimiyet olmadığından dolayı? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın getirdiği men hiç bize yetmiyor mu? İlla tağutlar tarafından, bir tane kafir tarafından, bir tane batılı tarafından kabul göreceğiz diye İslam'ın hükümlerini onların razı olduğu şekilde tevil etmemiz lazım? Sübhanallah. Ve bu teslimiyetin olmadığını gösteren en kötü misallerden de şudur. Allah'tan korktuğumuzdan daha fazla yoksa insanlardan mı korkuyoruz? Bu da teslimiyetin olmadığını gösterir. İnsanlar bizim hakkımıza ne der, İnsanlar bizim hakkımıza ne düşünür gibi şeyler Allah muhafaza. Peki gerçek teslimiyet nasıl olur? Daha yeni söylediğimiz, okuduğumuz ayette İbrahim aleyhisselamın teslimiyetiyle olur. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ اسلم. Rabbi ona teslim ol dediğinde قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Dedi ki ben alemlere Rabbi olan Allah'a teslim oldum hemen. Hiç sormadan, soruşturmadan Sübhanallah hemen teslim oluyor. Peki İbrahim Aleyhisselam'ın teslimiyetiyle bizim güya bizde olan iddia ettiğimiz teslimiyet arasında nasıl bir fark var? İbrahim Aleyhisselam söylemiş olduğu teslimiyeti yaşadı. Bizde sadece sözde var. Biz hayatımızda pratik bir şekilde yaşamıyoruz. Aradaki bütün fark bu Sübhanallah. Yaşadığını nereden biliyoruz? Bak, bu teslimiyeti öyle bir şekilde yaşadı ki, onun bütün evinde hissedildi. Aile halkının hepsi bunu kabul etti. Örneğin kim? Hacer annemiz. Bak, İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı değil mi? İbrahim Aleyhisselam o evde öyle bir teslimiyet yaşadı ki, Hacer'i çölün ortasında, bir damla suyun olmadığı yerde, bir tane ağacın olmadığı yerde, bir tane yemeklik bir şeyin olmadığı yerde bıraktığında, Hacer annemiz İbrahim aleyhisselam arkasını dönüp gittiğine sordu. Ey İbrahim senin Rabbin mi bunu sana emretti? Diyor ki evet benim Rabbim emretti. Direkt teslim oluyor. Çıtı çıkmıyor. İşte kadın çölde bırakılır mı? İşte efendim bu nasıl bir şeydir? İşte çok kucağında bir de bebek var. İsmail aleyhisselamın bazı rivayetleri var. Ayakları yerinde debiniyor böyle açlıktan susuzluktan. Neredeyse ölecek. Ondan dolayı zaten Hacer annemiz koşuyor. Safa ile Meruva arasında. Tamam. Bunki sa'yı da biz onun sünnetini yerine getiriyoruz. Ama bak teslimiyet. Çıt yok. Rabbul Alemin bir şey söylediyse direkt teslimiyet Subhanallah. Peki aynı teslimiyeti? Sadece hanımına mı öğretti? Hayır. Evinin içinde hangi birey varsa İbrahim Aleyhisselam öğretti. Bunu kimden öğreniyoruz Kur'an'da? İsmail Aleyhisselam'dan. İsmail Aleyhisselam'dan Subhanallah. Peki İsmail Aleyhisselam'ın örneğini biz nasıl görüyoruz subhanallah? Bak ayete bak. Allahu Ekber. Felamma balagha balaga ma'a as qala ya bunay. O İsmail onun yanında iş yapacak çağa geldiğinde, büyüdüğünde dedi ki İbrahim Aleyhisselam "Ey oğulcuğum, inni arafil manami anni azbahuka." Ben rüyamda gördüm ki ben seni kesiyorum. Bence onu kurban ediyorum. Fen zor tara. Sen bu konu hakkında ne dersin? Sen bu konu hakkında ne düşünürsün? Daha İsmail aleyhisselam küçücük çocuk. Bak daha yeni iş yapacak yaşa gelmiş Subhanallah. Kale dedi ki: "Ya ebati, ey babacığım, if'al ma tu'mar. Sana emrolanın yap. Allah sana emrettiyse beni kesmeni, Allah'ın dediğini yap beni kes." Allahuekber. Teslimiyet abi Subhanallah sa tejiduni inshaallah min as-sabirin Allah isterse sen men sabredilenlerden bulacaksın Allahu ekber bak şimdi teslimiyet kavramı dedi ki felemma aslama vetallahul liljabin ikisi teslim olduğunda Allah'ın emrine teslim olduğunda ve İsmail'i yere yatırdığında bak kesecek Allah için oğlunu kesecek ki 100 sene neredeyse beklemiş kendi oğlunu Bir de İsmail gibi bir evlat hemen teslim olan bir evlat Subhanallah. Ve nadaynahu en ya İbrahim. Biz ona hidayet ettik. Biz ona vahyettik. Ey İbrahim, kad saddaqt ar Sen rüyanı tasdik ettin. Bunu yani doğru bir şekilde yerine getirdin. İnneke zalike neczil muhsinin. İşte biz muhsinlerin ecrini karşılığını böyle veririz. Allahu ekber. Bizde teslimiyetin olmadığını başka nereden görüyoruz? Rızık endişesi. Sübhanallah. Eğer biz gerçekten Kur'an'ı fehmetseydik şunu anlardık. Allah Azze ve Celle hiçbir canlıyı rızıksız bırakmayacak. Biz neden korkuyoruz gelecekten? Allah Azze ve Celle'ye tevekkül etmediğimiz için, teslimiyetimiz olmadığı için. Biz neden korkuyoruz tağutlardan? Biz neden korkuyoruz yakalanmaktan? Çünkü teslimiyet kalbimize girmemiş. Eğer Allah Azze ve Celle'ye gerçekten teslim olmuş kullar olsak, Yusuf Aleyhisselam'dan daha değerli olmadığımızı anlardık. Tamam. Evet. Şimdi ben bunları anlattım. Şimdi siz kalkıp Elhamdülillah diyebilirsiniz. Ama bak bu bunun şükrünü sadece kavli bir şekilde, sözlü bir şekilde yerine getirmiş olur. Vallahi bu bunun şükrünü eda etmek için yetmesi Ki ilk önce ben kendi nefsime söylüyorum. Tamam. Öğrendiğimiz şeylerle amel etmek zorundayız. İslam sadece teorik bir din değil. Kitaplara hapsolmuş bir din değil. Bazı filozofların eski yazdığı kitaplar gibi tarihte kalmış düşünceler değil. Hayatın her yerine ve her yerde her zaman hükmetmek isteyen canlı bir din. Ve biz bunu yaşamadıktan sonra zaten teslimiyeti de görmeyeceğiz. Tamam? Zaten teslim olmadığımız için yaşayamıyoruz. Bize İslam'ın hükümleri zor geliyor subhanallah. Tamam? Evet. Ve şunu kendimize soracağız. Bizim okuduğumuz kitaplar, yaptığımız faaliyetler, yapmaya çalıştığımız davet bizi Allah'a yaklaştırmıyorsa, Allah Azze ve Celle'nin sevgisini kazanmaya nail olmuyorsa belki şunu kendimize sormamız lazım. Belki Allah'ın razı olmadığı bir davet içindeyiz. Belki de Allah Azze ve Celle'nin razı olmadığı bir yol üzereyiz. Nauzu billah, Allah Azze ve Celle bizi muhafaza buyursun. Bak birkaç pratik örnek verelim. Teslimiyet nasıl bir teslimiyet olması lazım? Suheyb el-Rumi radıyallahu anhunun teslimiyeti gibi olması lazım. Mekke'den Medine'ye fethettiğinde Kureyşler buna geliyor. Diyor ki Ey Suheyb sen bizim aramıza geldiğinde köleydin, fakirdin. Şimdi zengin oldun sen nereye gidiyorsun? Bizim aldığın hepsini ver o zaman gidebilirsin. Zannediyorlar ki mal onu geri al alacak. Mal onu geri tutacak Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a tabi olmadan. Diyor vallahi ben sizin en iyi ok atanınızım. Diyor bütün oklarımı sıkarım size. Tamam? Size atarım. Ondan sonra kılıcımla da siz beni yenene kadar sizinle vuruşurum. Kim çocuklarını öksüz bırakmak istiyorsa, yetim bırakmak istiyorsa gelsin. Kim karılarını kocasız bırakmak istiyorsa gelsin. Bu niye teslim olduğundan dolayı? Tamam. Başka bir teslim nasıl olacak? Yani başka bir teslimet örneği nasıl olacak? Musab radiyallahu anhunun. Bak Musa o kadar güzel, o kadar yakışıklı ki Mekke'de meşhur en zengin... En zenginlerden olmakla meşhur. Bütün kızlar evlenmek istiyor kendisiyle. Subhanallah. Bir daha giydiği bir elbiseyi bir daha giymiyor. O kadar güzel kokuyor ki kendisi bazı sokaklardan geçtikten uzun bir zaman sonra hala kokusu geliyor. İnsanlar diyor Musa buradan geçti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dinine girdiğinde annesi diyor ki sana bir kuruş vermem. Tabiri caizse bizim tabirimizle söylüyorum. Zannediyor ki bak oğlunu alık kayacak. Aynı suhebe zannettikleri gibi alakoyacaklarını. Diyor ki üzerimdeki elbiseyi de sana vereyim mi? annesine üzerindeki elbiseyi de veriyor. Tabiri caizse bir patates şu anda Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yanına gidip teslim oluyor. Ve öyle bir teslimiyet götürüyor ki bak, Yesrib'i Medine'ye yapan ilk adımı Musab atıyor. Daha Resulullah Aleyhissalatu Vesselam gitmeden önce. Niye? Teslim olduğundan dolayı. Ve öyle bir şekilde teslim olmamız lazım ki Allah Azze ve Celle bizim dualarımıza icabet etsin. Aynı Asim radıyallahu Anh'un duasına icabet ettiği gibi. Bak, bu Biri Mauna olayında Kurraların öldürüldüğü Tuzağa düşürüldüğü, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabesinden birçoğunun öldürdüğü olayda Asim radıyallahu anhu Vaktinin sonunun geldiğini anladığında, fehmettine nasıl dua ediyor Ya Rabbi bu müşrikler benim cesedimi ellemesin Vallahi arılar geliyor, onun cesedini götürüyor, hiç kimse bilmiyor nereye gitti Bak öyle bir teslimiyet gösteriyor ki Allah Azze ve Celle onun duasına icabet ediyor öldükten sonra Öldükten sonra o müşriklerin necis ellerini ellettirmiyor onun tertemiz vücuduna Tamam? İşte teslimiyet böyle olması lazım. Bizim teslimiyetimiz eğer yok ise acaba bundan dolayı mı biz Müslümanlara karşı şiddetli müşriklere karşı hoşgörülüyüz. Müşriklere Allah düşmanlarından neceslere ya innemel muşrikune neces diyor Allah Azze ve Celle. Müşrikler birer pisliktir dediği insanlara gösterdiğimiz hoşgörüyü müslümanlara göstermiyorsak acaba teslimiyetimizde mi sıkıntı var diye kendimizi hesaba çekelim subhanallah cahiliye ahlaklarımızdan acaba niye kopamıyoruz çünkü teslimiyetimize zafiyet olduğu için Allah azze ve celle'nin dinine Allah'ın istediği gibi teslim olmadığımızdan dolayı subhanallah biz cahiliye prangalarımızı niye kıramıyoruz tamam belki şu ayet bize bir yön gösterir subhanallah فَفِرُّوا إِلَاللّٰهِ Allah'a kaçın. Yani bütün pisliklerden, bütün prangalardan, bütün kötü cahiliye ahlaklarından, bütün kötü cahiliye alışkınlanıklarından Allah'a kaçın. اِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذ۪يرٌ Be Şüphesiz ki ben ondan yani Allah'tan sizin için açık bir uyarıcıyım. Bak, فَفِرُّوا إِلَاللّٰهِ Allah'a doğru kaçın. Tamam Bugün bacılarımıza soralım acaba ikinci evlilik meselesinde Allah'a doğru mu kaçıyorlar yoksa kendi evlerinden Allah'tan uzak mı kaçıyorlar? Aynı soruyu kardeşlerimize de sorarım sen hanımına zulüm yaptığında sen Allah'a doğru mu kaçıyorsun yoksa Allah'tan mı kaçıyorsun? Ondan sonra sigara içen haramı olan büyük fasıklıkları olan Müslümanlara söyleyelim sen yapmış olduğun şeyle fefirru ilallah mı yapıyorsun? Allah'a mı kaçıyorsun yoksa fe firru min Allah mı yapıyorsun? Allah'tan mı kaçıyorsun? Bunu kendimize sormamız lazım. Herim Müslüman bu konuda içine girmesi lazım. Bak niye? Bundan sonraki ayet. Subhanallah. Bak niye önemli? Ve la tec'alu ma'allah ilahan aher. Allah'tan başka ilah edinme. Bak Allah'ın hükümlerinden kaçan Allah'ın hükümlerine tabi olmayan insanlar başka ilahları ilah edilmeye mecburdur. Tamam. Yine bak ayetin sonuna geliyor. minhu <gülüyor> Ben sizin için ondan apaçık bir uyarıcıyım. Bu bize şunu anlatıyor bu ayet. Ya Allah'a doğru kaçarsın. Teslimiyetin varsa Allah'a kaçarsın yani. Ya da Allah'tan kaçarsın. Bu da teslimiyetin olmadığını. Nauzu <gülüyor> bile Rabbimiz bunlardan eylemesin. Tamam. Bakın bir ayet de bitirmek istiyorum inşallah. İmanın sadece ben iman ettim demekle bitmediğini gösteren en dehşetli ayetlerden bir tanesi. wa وَرَبِّكْ Hayır Rabbine yemin olsun ki. Subhanallah. Allah Azze ve Celle kendi zatı üzerine yemin ediyor ki. la yu'minun. Onlar iman etmiş değildir. Ne zamana kadar? Hatta حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ma مَشَجَرَ بَيْنَهُمْ Aralarında çıkan tartışmalarda seni hakem tayin etmeyene kadar.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 aralarımızda çıkan her meselede Kur'an ve sünnete mi gidiyoruz? Bir. İki. Orada veren hükümde kalbimizde hiçbir böyle sıkıntı kalmadan, hiçbir noksanlık kalmadan, hiçbir sıkıntı duymaksızın kabul ediyor muyuz? İki. Ve üçüncüsü tam bir teslimiyetle boyun eğiyor muyuz, eğmiyor muyuz? Tamam. Bak yine teslimiyet. Ve yusellimum teslima. Tam bir teslimiyetle boyun eğip gelene kadar diyor ki Allah Azze ve Celle onlara iman etmiş değiller. Onun için peygamber ölüm döşeğinde nerede? Wala illa wa antum muslimun. Sadece ve sadece müslümanlar olarak ölün. Müslüman hangi kişidir? Tam bir şekilde teslim olmuş kişi. Allahu Teala o tam teslimiyeti bize nasip eylesin. Allahumma amin. Ve akhiru du'avana en elhamdülillahi rabbil alamin.